Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu aleyhi resulillah, Assalamu aleyküm ve rahmetullah. Evet, nizun sırasına göre 119. dersimizi yapıyoruz. Araf suresinin geçen hafta kaldığımız 33. ayetinden itibaren inşallah devam edebildiğimiz yere kadar devam edeceğiz. En azından 6 ayet e, okuyup 39. ayetin sonuna kadar işleyeceğimizi umuyorum. Evet. Daha önce e, Araf suresinin başında Kur'an'la ilgili e, dikkatlerimiz çekildikten sonra e, malum insanoğlunun yaratılışı ve şeytanla imtihan olması mevzuları gündeme geldi. Sonra bu e, tesettür konusuna girildi. E, şeytanın aldatması e, problemi olmasın diye. Sonra diğer haramlara ve günahlara e, açıktan işlenen aşırılık mahiyetinde fahişeye dikkat çekildi. Adalet e, mevzu gündeme getirildi. E, evet. İnsanların hidayeti ve dalaleti mevzu edildikten sonra Allah'ın ziynetlerini, süslerini kim haram kılar o helal kıldığı durumda denilmiş oldu. Sonra e, bugün işleyeceğimiz yine haram helal konusuna e, bir giriş yapılmış idi geçen hafta. Araf suresi 33. ayeti Estağfirullah Kul innema harrama Rabbi el fevahiş Ma zahara ve ma vatan De ki Benim Rabbim ancak e, Aşırılıkları Aşırı e, cinsel sapmaları Yani fahişeleri e, Yasak kıldı Haramları diyelim bugün için. Çünkü fahişe kelimesinin geçen haftada söylediğim gibi e, her türlü günahlar için e, aşırılık anlamında sapmalar için e, mevzu edilir. Tabi cinsel sapmalar için de kullanılan bir ifadedir. مَا زَهَرَ مِنْهَا ve بَطَنْ ister açıktan işlenmiş olsun ister gizliden. E, Rabbim her türlü aşırılıkları e, günahları ne yaptı? Haram kıldı. Evet. Vel isme vel bay bir gayri'l hak. İsim günah demek. bay de haddi aşmak demek. E, haksız yere İslami bir devlete, İslami bir otoriteye karşı çıkmak demek. Bunun yanında tabi e, Allah'a isyan anlamında her türlü isyan hareketleri demektir. Bunları da Allah ne yaptı? Rabbim haram kıldı. Ve en tüşrikü billahi malem yünezzil bihi sultana Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyleri ona şirk koşmayı Allah'a şirk koşulmasını da ne yaptı? Haram kıldı. Eee Zaten şirk koşulan şeyin hiçbir delili yoktur. Dolayısıyla hiçbir delil olmadığı halde demesi bir tevkittir ve her türlü şirki kapsayan bir ifadedir. Ve تَكُولُوا عَلَى اللّٰهِ مَا Bilmediğiniz şeyleri Allah'a nispet etmeyi de, Allah'ın zatı hakkında veya özellikleri hakkında bilmediğiniz şeyleri O'na nispet edip, O şöyledir diye bir delilsiz olarak söylemenizi de ne yaptı? Allah haram kıldı. Dolayısıyla haramlar bellidir. Allah'ın haram kıldıklarıdır. Ee, onun dışında e, her şey nedir? Mubahtır, helaldır. Kimse Allah'ın haramını helal, helalını haram kılamaz. Haram konusunda bazı genel kuralları ifade etmiş olayım. Eşyada asıl olan mubahlıktır. Bir şeyin helal olduğuna, mubah olduğuna dair özel bir delil getirilmesine gerek yoktur. Çünkü eşyada şeylerde Allah'ın yarattığı her yenilecek, içilecek, istifade edilecek, edilecek her türlü nimette asıl olan mubahlıktır. Onu yiyebilirsiniz diye bir delil aranmaz. Aksine yasak olanlar çok azdır, sınırlıdır. Onlar için delil aranır. Bütün yarattıklarını Allah insan için ne yapmıştır? Yaratmıştır. Her şeyden istifade edebiliriz. Aksine bir yasak olmadığı müddetçe. O yüzden helalların delili olmaz. Haramların delili olur. E, haramlığı hakkında bir konuda bir şeyin haramlığı hakkında bir delil yoksa o nedir? Helaldır. Yiyecek ve içecekler hakkında açık haram hükmü olan şeylere benziyorlarsa, ancak o zaman kıyasla e, haram kabul edilir. Söz gelimi Kur'an-ı Kerim'de esrardan bahsedilmez. Kur'an-ı Kerim'de şampanyadan, viskiden bahsedilmez. Kur'an-ı Kerim'de biradan, sigaradan bahsedilmez. Ama bunlar e, haram olan e, sarhoş verici özelliklerle, haram olan israf ile, haram olan zararlı e, yiyecek ve içeceklerle, kıyas edildiği için haram kategorisini alır. Ee, yoksa bir benzeri e, kıyas yapılacak bir e, benzeri haram değilse onların da haram olması söz konusu olmaz. Davranışlar, sözler, fikirler Kur'an'ın açık ayetlerine ve peygamberin e, din olarak ortaya koyduğu hususlara e, aykırı olursa ancak haram hükmüne girer. İki, İslam, Müslümanlara kendileri için zararlı olan şeyleri yasaklamış, faydalı olan şeyleri de helal kılmıştır. Bunun yanında, helal olmanın yanında yiyecek ve içecekler için temiz olma şartı da aranır. E, temiz olmayan yiyecek ve içecekler de e, haram kategorisine girer. E, Kur'an-ı Kerim, bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı der. Maide suresi 5. ayette. Üçüncü bir kural, helal ve haram hükümlerinin kaynağı Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın haram kıldığı şeyler ancak haram hükmüne girer. İnsanlar Allah'ın haram ölçüsüne kıyasla ona tümüyle illet bütünlüğü, birliği içerisinde olan hususların e, haramlığını gündeme getirir. Yoksa Kur'an'dan bir delil olmadan bir haram tayin etmek e, mümkün değildir, doğru değildir. Dillerinizin yalan yere nitelemesinden ötürü şu helaldir, şu haramdır demeyin diyor Allah. Sonra Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlar ise iflah olmaz. Nakil Suresi 116. Ayet o yüzden insanların kendi hevalarından çıkan kanunlarla şu yasaktır, şu serbesttir deme yetkileri, ilahlık taslamaları, insanlara haram, helal tayin etmeleri anlamına gelir. Evet. Dördüncü husus, herhangi bir kimsenin veya otoritenin haram veya helal hükümlerini İslam'ın ölçülerine zıt olmasına rağmen kabul etmesi onları Rab kabul etmek anlamına gelir. Tevbe suresi 31. ayetin e, delaleti ile. Yani onlar Allah'ın helallerini yasak kılıyorlar. Allah'ın haramlarını da serbest kılıyorlardı. Rablik taslıyorlar. Onları da bu şekilde ölçü kabul edenler de onları rap kabul etmiş oluyorlardı. O yüzden insanlara bir şeyi haram veya helal yapma yetkisi yalnızca onları yaratan, onları ahirette hesaba çekecek olan Allah'ın hakkıdır, ona aittir. Kur'an, Kur'an'ın ölçülerini bir tarafa bırakıp e, ilahi hükümleri reddederek başka güç merkezlerinin ölçülerini kabul etmek, o ölçülere uymaya kalkmak iman iddiasıyla bağdaşmaz. Onun için e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kanunların e, kişiye, Haram ve helal ölçüleri dayatma gibi bir e, iddiaları vardır. Bunları efendim e, ölçü kabul etmek e, İslam'la zıttır. Sözgelimi Kur'an kumarı yasaklamış. Bugün iddia diye at yarışı diye loto, toto diye bir sürü kumar çeşitleri devlet tarafından teşvik edilir, reklam yapılır. E, bu tür işler yapan yerlere belediyelerce ruhsat verilir ve e, kumar ne olur? E, kanunlar açısından yasaklamaz, serbest kılar. E, i̇şte Kur'an'ın açıkça haram kıldığı halde e, madem bunları devlet yasaklamıyor, oynanmasına izin veriliyor, öyleyse bu çeşit e, kumarlar helaldir demek devlet gücünü Rab kabul etmektir. İktidarları Tanrı yerine koymaktır. Evet, Beşinci husus, haram hükmü geneldir ve herkes için geçerlidir. Yani alimler için, hocalar için, hatta peygamber için bu caizdir denilecek haram çeşitleri yoktur. E, ruhban sınıfı olmadığı için e, haram olan bir şey, e, A şahsına haramsa, B şahsına da haramdır. Evet. Evet, haramlar tümüyle geneldir. Altıncı husus, İslam'a göre haram da bellidir, helal da bellidir. Ama arada şüpheli şeyler vardır. O şüpheli şeylerden de haram olma ihtimali olan şeylerden kaçınmak, Müslüman'ın takvası gereğidir, veradır. Sakınılması tabii ki tavsiye edilir. Yedi, İslam'ın haram kıldığı bir şeyi helal saymak büyük bir günahtır. Allah'ın hükümlerine karşı gelmektir. Helal kıldığı şeyleri insanlara haram saymak daha daha büyük günahtır. Haramı helal saymaktan helalı haram saymak daha büyük bir vebali içerir. Allah'ın kulları için helal kıldığı, meşru hale getirdiği bir şeyin birileri takva adına, fazilet adına haram kılamaz. İnsanlara yasaklayamaz. Bunu yapanlar, yapmaya kalkışanlar haddi aşmış. Kimselerdir. Dini tahrif etmeye kalkan e, zalim insanlardır. Dolayısıyla Allah'ın helal kıldığını kimsenin e, ilahlık taslamaya kalkıp haram kılmaya, yasaklamaya hakkı yoktur. E, evet. Kur'an-ı Kerim malum Araf suresi 32. ayetinde geçen hafta işlediğimiz şekilde Allah'ın helal kıldığı süsleri, ziynetleri kim haram kılabilir diyordu. O Allah'ın yarattığı güzel nimetler daha çok müminlere aittir. Ahirette ise tümüyle müminlere ait olacaktır deniliyordu. Evet. Yine Maide 87 ve 88'de Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram kılmayın, sınırı aşmayın. Doğrusu Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah'tan korkup sakının deniliyordu. Sekiz son madde olarak zaruretler bazen mahzurlu şeyleri mübah kılar. Yani haram olan bir hususu zaruret ne yapar? E, helal kılar. Ne gibi? Fücudur. E, mazareti sona erinceye kadar mesela ölüm tehlikesindeki bir kimsenin e, domuz eti ve benzeri şeyleri ölmeyecek miktarda e, yiyebilmesi gibi. Bunu Allah zaten ne yapmış? Kur'an'ında belirtmiş ve haramlığı kaldırmıştır. Evet, e, sadece yeme içme ile alakalı değil. Tabi günlük hayatta e, e, eğlenceden tutun da e, spora kadar efendim e, ekonomiden tutun da eğitime kadar hukuk alanında e, insanlar arası ilişkilere kadar haram ve helal hudutları vardır. Bunları Rabbimiz e, koymuştur ve bu ölçülere uymak e, işte cennete aday olmak demektir. Onlara uymamak Allah'a isyan etmek ve e, ben cennet istemiyorum demektir. İşte Allah açıktan da işlenenleri, gizliden de işlenen e, haramları ne yapıyor? E, yasaklıyor, günahı yasaklıyor, isyanı yasaklıyor, kendisine şirk koşulmasını yasaklıyor ve kendisi hakkında bilmediğimiz şeyleri ona isnat etmeyi e, yasaklıyor. Bunlar haram olarak sayılan özellikler içerisinde. Evet. Tabii şirk başlı başına bir günahtır. Diğer günahların içerisinde sayılması, onun da diğer günahlarla aynı seviyede olduğunu göstermez. Şirk tabii ki en büyük zulümdür, Allah'a yapılan en büyük iftiradır, Allah'ın hakkını görmezlikten gelmektir, affedilmeyen tek bir büyük suçtur hastalıktır, arızadır, anormalliktir. Allah'ın hakkını e, görmemektir, idrak etmemektir. E, i̇syanın en büyüğüdür. E, onu tabi altını çizerek vurgulamamız icap eder. Evet, 34. ayete geçiyorum. Estağfirullah. Veli ümmetin ecel fe izâ ca'e eceluhum la yeste'khirûne sa'aten ve la yestakdimûn. Evet, Her ümmet için, her toplum, her ülke için bir ecel vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an önce ne bir an sonra değil tam anında e, ne yapılır? Helakları e, gerçekleşir. E, ecelleri onları dünyadan yok eder. Kur'an-ı Kerim'de ecel konusu e, hemen hep Toplumlar, devletler, ülkeler için kullanılır. Yani ümmet ifadesiyle gündemleşir. Bireysel bir e ecelden değil de toplumsal e e ulus babında, ulus açısından bir ecelden bahsedilir. Yani kavimlerin, toplumların, devletlerin yok olmasından e ecel ifadesiyle Kur'an e esas olarak gündeme getirir. Burada da işte her ümmetin bir eceli vardır. Anında ne olacaktır? O ecel geldiğinde o toplum yok olacaktır denilir. Arkadaşlar geçen hafta da çok kısa bu konuyu gündeme getirdim. Ama biraz daha izah etmek istiyorum. Eskiden peygamberler toplumları helakla uyarırdı. Helakla korkuturdu. Ee, kavimler e, malum kimi depremle kimi e, şiddetli bir sayha ile ses ile kimisi yağmurun tufan haline gelmesiyle e, kimisi efendim e, değişik afetlerle söz gelimi denizden nehirde boğulma ile e, toplumların helak olmasını görüyoruz. Yani toplumlar Allah'ın askeri olan e, yeryüzünde ve gökyüzündeki Allah'ın değişik yaratıkları eliyle, tabiat güçleriyle, Allah'ın askeri olan tabiat güçleriyle helak olmuştu. Ve peygamberler böyle bir helakla toplumlarını uyarmıştı. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra e, böyle ne yok? E, bir kavmin helakı yok. E, toptan bütün insanların helakı var ki ona kıyamet diyoruz. Dolayısıyla Kur'an e, peygamberimizden sonra insanları e, neyle tehdit ediyor, uyarıyor? Kıyametle uyarıyor. E, onun dışında e, helak anlamında değil ama helaka benzeyen bir ifade ile toplumların birer eceli olduğu, eceli geldiğinde o toplumların e, yok olacağı, tarihin çöplüğüne atılacağını ifade ediyor. Bu konuda biraz sözlerimiz var. Komünizm söyleyeceğini söyledi, yapacağını yaptı ve tarih sahnesinden insanların hiç beklemediği bir anda çekiliverdi. Sıra alternatifi olmadığı varsayıldığından bitkisel hayatta uzatmaları oynayan kapitalizme, materyalizme geldi. Hakkı temsil etmesi gereken Müslümanlar, dünya İslam devleti gibi bir devi canlandırabilseler, yani hak gelmiş olsa tüm batıllar hemen yok olup gidecek. Işığın geldiğinde karanlığın yok olup yerini aydınlığa bırakması gibi. Kim derdi ki Mekke'de bin bir çeşit güçlük ve mahrumiyetle garip olarak doğan İslam güneşi yarım asır bile geçmeden iki süper gücü yok edecek, yenecek ve tarihin çöplüğüne atacak. Kendisi de dünyanın tek umudu olacak. Mekke'de söz gelimi taşın altında ezilmeye çalışılan Bilal o gün biz 30 sene sonra büyük bir İslam devleti olacağız. Tarihte en şey bugünkü süper devletleri, süper güçleri yeneceğiz deseydi ona kim inanırdı? Ama Allah'ın vaadini insanlık unutuyor ve her zaman için müminlere Zafer ve galibiyet yolunun Kuran'ı istikamette gayret ettikleri müddetçe açılacağı e, vadini yok sayıyor insanlar Enbiya Suresi 105 ayetinde Cenab-ı Hak ve nellardada yeri veya ibaiya Salihun Biz yeryüzüne Salih kullarımızı mirasçı kılacağız e, onları e, bir güç bir e, devlet olarak yeryüzüne yerleştireceğiz der. Yeter ki salih müminler mirasçılarından kalan mirasın peşine düştükleri gibi Allah'ın kendilerine yaptığı bu vaadin, bu mirasın peşine düşsünler. Yine Kasas suresi 5. ayette biz yeryüzünde ezilenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları arza varis kılmak istiyoruz. Ve enennu alellezine diye başlayan ayet. Bunun için gerekli şartlarda sayılıyor iman etmek, salih amel işlemek, hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmamak ve Allah'a kulluk yapmak. Bu ölçüler içerisinde müminlerin devlet olmasını Allah kendi üzerine bir vaat olarak alıyor ve bir ağacın meyvesi gibi ne yapıyor? Öyle bir meyve vereceğini kendisi vaat ediyor. Nur suresi 55 Vaadallahu lillezine amanu amilus salihati diye başlayan ayet. Allah içinizden kendisinin istediği gibi iman edip salih amel işleyenlere kendilerinden öncekileri güç ve iktidar sahibi kıldığı gibi kendilerini de kesinlikle yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacağını, kendiler için seçtiği dinlerini kuvvetle icra etme gücünü vereceğini ve onların korkularını güvene çevireceğini vaat etmiştir. Onlar yalnız bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi şirk, ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kim de küfre saparsa işte onlar hak yoldan çıkanların, fasıkların ta kendileridir buyurulur. İnkarcı sömürücü batının, siyonistlerin ve özellikle İsrail adlı vampirler çetesinin sömürgesi Amerika'nın bugünü ve yarını hakkındaki sünnetullahı gelin Kur'an'dan öğrenelim. Onun gibi toplumlar hakkında Kur'an ne diyor? Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapılarını açıverdik. Dünya kapılarını açtık. Onlar için zorluklar e, yönüyle e, imtihanlardan sonra. En'am suresi 44. Yine kim dünya hayatını ve süsünü isterse onlara oradaki amellerinin karşılığını tamamen öderiz öderiz tam veririz ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar Hud suresi 15 Hani ve en leysel insani illa maasea ayetinde de beyan edildiği gibi insan için çalıştığının ancak karşılığı vardır ne için çalışıyorsa ona ulaşır Ama unutmayalım Kur'an'ın vurguladığı bu hususlar uzun sürmez Sonra yine Allah'ın kanunlarından biri devreye girer. Kafirlerin bu hakimiyeti Allah'ın takdir ettiği sınırlı bir zaman süreci için geçerlidir. Sonra bu kafir zalimleri helak kanunu işler. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Evet, Allah'ın kafir toplumları eziyet ve sıkıntılarla denemesi onlar hakkında bir kanundur. Bu deneme ile mümkün ki küfürlerinden, şımarıklıklarından, inatlarından vazgeçmeleri sağlanır ve Rablerine dönüverirler. Allah o yüzden sıkıntıları onların hidayetine vesile olsun diye önce gönderir. Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek onun halkını yalvarıp yakarsınlar e, tövbe etsinler diye mutlaka yoksulluk ve darlıkla sıkmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik de insanlar çoğaldılar ve atalarımıza da darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Hemen onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakaladık. Bu surenin 94 ve 95. ayetleri. Yani peygamberleri yalanlayan toplumlar hakkında Allah'ın kanunu, sünnetullah, onların canlarına, bedenlerine, rızık ve mallarına verdiği zayiatla önce onları cezalandırmasıdır. Allah bunu yapıyor ki kendisine yönelsinler, boyun eğsinler, tövbe etsinler diye. Çünkü bir belanın fıtratı ikaz etmesi ve inatçıların yaratıcılarına yönelmesi bela, musibet sebebiyle daha ümit edilir. Allah merhametinden dolayı bunu yapar. Şefkat tokadıdır bu insanlara, kullara. İnsanlar e, bu konuda zorlukla, sıkıntıyla, musibetlerle yola gelmeyince Allah onları denemek için verdiği rahatlık ve bollukla cezalandırır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik buyurulur. Yani şükredip tevbe ve inkiyatla Rablerine dönsünler diye onların sıkıntılarını rahata, hastalıklarını sıhhat ve afiyete fakirliklerini de zenginliğe çevirdik diyor. Şükür ve tevbe etmediler. Ne bu ne öteki hiçbiri onlar hakkında fayda vermedi. E, ve üstelik de e, bunu eskilerin de başına bu tür şeyler gelmişti. Normaldir demeleri e, onların inatçılıklarını ortaya koyuyor. E, Allah esas olarak sünneti Yer üzerinde yarattığı nimetleri, güzel rızkız zinetleri mümin kullara yönelik ihsan etmesidir. Darb Allahum meselen kariyeten, amineten, kânet, kânet aminetten, mutmeyinneten yiğti her min külle mekan. Fekfaret bi anumil la, fazaqah Allahu libas alju ve alkhaf bima kânu yasnaun. Allah bir kavmi örnek verdi. Onlar mutmeyin olarak iman ediyorlardı. Onun için rızıkları her mekandan onlara geliyordu. Sonra onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük yaptılar, küfre düştüler. Allah onlara açlık ve korku elbisesini giydirdi. Yaptıklarından dolayı. Dolayısıyla iman daha dünyada bolluk ve bereketi getirir. Allah'ın rızkını onlara yönelik helal bir şekilde istifade etmeyi gerektirir. Küfür de nankörlük ve küfretmek de açlık ve korku elbisesini elbise gibi insanın üstüne giymesini yani bunlarla beraber yaşamasını gerektirir. Dolayısıyla fakirlik ve hastalık gibi meşakkatler İnsanlar tövbe etsinler diye Allah'ın bir imtihanıdır. Yine bir ayet, Andolsun olsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğip yalvarsınlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğip yalvarsalardı. Fakat kalpleri inatları yüzünden iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını süslü gösterdi. Evet, demek ki ilahi e, sünnet e, Kur'an'daki bu ayetlerle ortaya çıkıyor. Ama şunu bir ifade edelim ki 20. yüzyıl geçtiğimiz e, asır ki onun devamını yaşıyoruz 21. yüzyılda. İstisnai bir yüzyıldır. Tarih çizgisi içinde bir parantez içidir. Tarihin akışı içinde görülmeyen çok farklı şeyler bu zaman diliminde sahnelenmiştir. Bu yüzyıla kadar tüm savaşlarda ölenlerin toplamından fazla insan bu yüzyıldaki hiç yüzünden çıkan iki tane dünya savaşında hayatlarını kaybetmiştir. Yani 20. yüzyıla kadar tarih boyunca öldürülenlerin toplamı bu iki dünya savaşında öldürülenlerin toplamından daha azdır. Evet Sonra birbirleriyle savaşanların önemli bir kesimi kendi istekleriyle şimdi tek devlet olma çabasına girdiler. Hatta oldular bile diyebiliriz. Dün birbirlerini yiyen, ülkelerini mahveden Batı toplumu bugün tek devlet oldu. Ulus devlet modası önce bütün dünyaya Batı'dan yayıldı. Ülkeleri ideolojiler yönetmeye başladı. Materyalizm makasının iki acımasız kolundan biri olan komünizm tarihin çöplüğüne atılırken diğer kolu kapitalizm de son zulümlerini alel acele icraya koyup sahneden çekilme sinyalleri veriyor. Batı'nın özellikle ABD'nin dünya insanına sunacağı artık hiçbir değer kalmamıştır. Yeni dünya düzeni ya da dünya düzensizliği, Büyük Orta Doğu planı, Yok ılımlı İslam gibi projelerle dünyaya çeki düzen vermeye kalkan bu süper cüce kendi düzenini sağlayamayacak acziyeti derinden hissetmeye başladı. O yüzden e, saldıracak yer arıyor. E, ve gözü doymadığı için e, Irak petrollerinde efendim Suriye'nin e, zenginliklerinde e, aç gözünü doyurmaya kalkıyor. ABD'yi ve Temsil ettiği değersizliği putlaştıranlar bilsinler ki artık bu sanal süper cüce, üvey kardeşi Sovyet sosyalizmi gibi tarihin çöplüğüne atılmanın eşiğine gelmiştir. Hasta can çekişmektedir. 21. yüzyıl yeni bir dünyaya büyük ihtimalle gebedir. Gönül istiyor ki bu boşluğu İslam doldursun ve her şeye rağmen inşallah İslam, istikbalin, e, e, Vade, istikbal e, İslam'ın e, olacaktır. Buna inanıyoruz. Ama her toplumun nesi vardır? Bir eceli vardır. Ve bu ecel bazen hiç kimsenin beklemediği anda Sovyetler Birliği'ni e, tarihin çöplüğüne attığı gibi e, bazen de e, böyle inleye inleye çöküş döneminde e, uzunca bir koma hayatı yaşayarak Toplumlar insan gibi e, helaka doğru giderler. Kur'an'a göre toplumlar da bireyler gibi birer organizmadır. İnsan fertlerinin belli bir ömrü süresi olduğu gibi toplumların da belli bir ömrü e, süresi vardır. İnsan gibi toplum ve devletler de doğar, kurulur, e, efendim güçlenir, büyür, sonra sonra ihtiyarlar ve ölür. Hiçbir nefis kendisi için belirlenen süreden az ya da daha çok yaşayamayacağı gibi hiçbir toplum ve ulus da sürelerinden fazla yaşayıp dünyaya egemen olamazlar. Toplumların eceli yani yıkılış zamanı gelince bunun bir anlık süre için ne öne alınıp ne geriye bırakılacağı söz konusu değildir. Sürelerini dolduran toplumlar, uluslar tarih sahnesinden silinir ve egemenliklerini kaybeder, Başka ulus ve yönetimlerin egemenliği altına girerler. Evet, işte Araf suresinin 34. ayeti, Her toplumun bir eceli vardır, ecelleri geldiğinde bir an ertelenmez veya öne alınmaz der. Bakın çok şaşalı, tantanalı tarih nice devletlere sahne olmuştur. Bugün sadece atları kalmıştır veya harabeli, harabeleri ibretlik e, kalıntıları söz konusudur bir zamanlar Mısır uygarlığı Atina, İsparta uygarlığı işte Sasani imparatorluğu o görkemli Bizans imparatorluğu e, nerelerde sonra e, İslam medeniyetlerinden e, Emeviler Abbasiler Selçuklular e, Osmanlılar şimdi neredeler Dolayısıyla e, dünkü Sovyetler Birliği e, bugün sadece e, Rusya toprakları altında eski ideolojisinden tümüyle arınmış bir vaziyette e, süper güç olmaktan çoktan çıktığını e, görüyoruz. E, tekrar edeyim Amerika'nın da e, aynı şekilde üvey kardeşi Sovyetler Birliği gibi e, çok kısa bir zaman sonra bırakın büyük devlet süper güç olmayı bir devlet olarak bile hayatiyetini koruyamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü küfürle bir devlet devam edebilir ama zulümle devam edemez. Bu kadar zalim, bu kadar sömürücü, bu kadar insanların bedduasını alan bir devlet uzun süre egemenliğini koruyamaz. Bu ilahi sünnete de aykırıdır. Bugüne kadar tarih boyunca görülen tecrübeye de aykırıdır. Evet. Yükselme ve egemenlik sürelerini dolduran uluslar, ahlaki dejenerasyona uğrayınca Allah'ın cezasını hak eder, ya tamamen yok edilir, tarih sahnesinden silinir veya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 Demek ki egemenlik yönetim küfürle devam edebilse de zulümle devam etmez. Tarih bu gerçeğin her asırdaki canlı şahididir. 20-30 sene 30 sene önceki Afganistan işgali ve oradaki zulümlerden hemen sonra Sovyetler Birliği yıkılıvermişti. Şimdi Irak gibi, Suriye gibi, Afganistan gibi nice ülkelerin işgaliyle Amerika intihar ipini kendi boğazına geçiriyor. Meşhur sözdür, eceli gelen it, cami duvarına siyer diye. Sadece Amerika değil, çöküş sürecine giren, onun başını çektiği zalim ve sömürücü dünya görüşü olan kapitalizmin de çanları çalıyor. Bütün beşeri düzenler iflas ediyor. Zulümle çok uzun süre payidar kalmış, tek bir devlet gösterilemez. Mülkün temeli adalettir. Bir ülkenin temeli çökünce binasının da çökmesi çok çabuk gerçekleşecektir. Bu ilahi bir yasadır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek demek olan adalet değil de zulüm ve sömürü bir yönetimde esas olunca krizler de çıkar. İlahi bir uyarı olarak yaklaşan feci sonu haber verecek nice SOS dalgaları ortaya kaplar. Evet. Sosyolojik ilahi yasa haykırır ki, gücün haklılığı değil, haklının güçlülüğü ortaya çıkacaktır. İnsanlara devamlı tüketmeyi ve tükenmeyi teşvik eden, israf ve faize dayalı sömürü düzeni olan kapitalizm, son çırpınışlarıyla gerçekten imdat sinyalleri veriyor. Guantanamo ve Abu Ghraib'lerdeki işkence ortamının, Irak ve Afganistan işgalinin, şimdiki Suriye'deki vahşetin, ve tüm dünya insanlarını filmleriyle uyutup, kaka kolasıyla uyuşturarak köleleştiren bir zihniyetin egemenliği çok uzun sürmez. Evet, dolayısıyla reklamlarıyla, aldatan filmleriyle kendisini rüya ülkesi gibi gösteren ülke artık kabuslar ülkesi olarak Gören gözler tarafından rahatlıkla görülebiliyor. Kibri yüzünden, başkalarını aşağılaması yüzünden, paylaşmaması yüzünden, açgözlülüğü yüzünden, yağmacı siyasi kültürü yüzünden, adaletsizlikleri yüzünden, insanlığın ortak kaderini hiçe sayması yüzünden, insanlık tarihinde olanları küçümsemesi yüzünden, yeryüzünde tanrısal bir role soyunması yüzünden, kendini putlaştırıp ilah yerine koyması yüzünden, yüzünden, Amerika kaybediyor, kaybedecektir. Değişmemekte direniyor, paylaşmamakta ısrar ediyor, sınırsız olduğunu hala sandığı maddi gücüne inanmakta direniyor. Böyle direnmeye devam ederse kaybetmesi de daha hızlanacaktır. Güce iman edenler bu gücün kıyamete kadar süreceğine inanan, tarihe bakmayıp hayal dünyasına dalanlar aldanacaktır. Söyleyebilecek hiçbir şeyleri olmadığından e, tarihin sonunun Amerika olduğunu söyleyenler e, ağızlarındaki sözleri geveleyip duruyorlar. Kendileri bile aslında söylediklerine inanmıyorlar. Reklam ve medya denen sirk aynalarının cüceleri yüce, yüceleri cüce gösteren sırları dökülmeye başlıyor aslında. İnsanları cezbedip arkasından koşturan, Manken rolünü oynayan Cadolos cadının maskesi düşüyor, sırıtan makyajı dökülüyor. Forbes'e göre krizin ABD'ye maliyeti nice e, helake felakete sebep olacak maddi paralarla sınırlandırılamayacak durumda. Evet, e, filmlerde çeşitli tehlike sahneleri artık yerini helak sahnelerine bırakıyor. Toplumsal helak senaryoları romanların ve filmlerin temel konusu gibi oldu. İnsanlık aslında kendi hak ettiği cezayı kaçınılmaz sonu psikolojik olarak yaşıyor. Armageddon 6. Element, Yarından Sonra gibi filmler bir taraftan yaklaşan helakin sinyallerini verirken diğer yandan bu yaşayışın çıkmaz sokağını yolun sonunun nasıl bir helak olduğunun cezasını da düşündürüyor. Hatta sanal alem, alemde de olsa psikolojik olarak kısmen yaşatıyor. Küresel ısınma, çölleşme, buzullaşma gibi insanın iklim değişikliklerine sebep olabilecek küresel fitne ve fesatlarının sonuçlarını Allah bilir ama bu çağın insanı tadacağı benziyor. Batının gidişi, teknolojinin aldığı boyut, uygarlık denilen aygırlık, İslam dışı dünya görüşünün durumu toplu helakları paratoner gibi çekiyor. Kıyamet senaryoları yetmiyor, Tanrı'yı kıyamete zorlama, gibi Hristiyanlığın e, tahrif edilmiş anlayışları e, bunu ortaya koymak için Ortada, Orta Doğu'daki Müslümanlar güya Uygar Batı'nın insanat bahçelerini dolduranlar tarafından sözüm ona insan eliyle helak edilmeye çalışılıyor. Aslında kıyameti çevre felaketlerinin yol açacağı bir tabiat olayı olarak düşünmek Kur'an'daki kıyamet olayını çarpıtmak demektir. Bütün bunlarla birlikte kıyameti unutan, kıyamet sonrasına hazırlanmayan, hatta Kur'an'daki kıyamet olayını inkar eden insan, bunun dehşetini istemese de daha şimdiden yaşıyor. Evet. Dolayısıyla bu tehlikeli gidiş tümüyle helake doğru değil mi? Toplumlar şimdiden helakı yaşamaya başlamadılar mı? Aslında helak gelip çatmadı mı diye sorabiliriz. Bütün bunlar işte toplumlara, ümmetlere gelen ecelle alakalı birkaç hatırlatmadan ibarettir. Evet, kimi sapa sağlam zannedilen ağaçların birden çürüyüp çöktüğü gibi, kimi sapa sağlam zannedilen insanların aniden ya kalp sektesi varmış filan diyerek bir gerekçe gösterilme durumunda kalınarak ölü vermesi gibi bazen sapasağlam zannedilen devletler de çöküverir, gider. Zulmün sonu budur. Evet. O yüzden gelecekle alakalı ümitsizliğe kapılmamak lazım. İsrail'in ve İsrail'in müstemlekesi, sömürgesi durumunda olan Amerika'nın küfürde, zulümde zevali onların yıkılışlarının bir habercisidir. Ee, ve biz biraz biz olsak, kendi değerlerimize sahip çıksak, e, onların zaten arayışta olan e, zulümden ve e, e, krizlerden kaçınmaya çalışan halkı, e, mümkün ki arayış içerisinde yeni bir e, nizamı, adil bir sistemi e, anlayıp, İslamlaşacaklar ama biz bırakın onlara İslam'ı tanıtmayı kendi aramızda bile İslam'ı gündemleştirememenin ızdırabını yaşıyoruz. Evet bu ayeti de bu şekilde geçelim inşallah ee, 35. ayet. Ya beni Adem. İmāy tyan nūm rusulum minkum aleyküm ayyati. Ey Adem oğlu. E, Size elçiler gelip de e, ayetlerimi okuduklarında açıkladıklarında Femenit ve asla'a kim takva sahibi olur haramlardan kaçınır ve kendini ıslah ederse Felâ Haun aleyhim velahum yahzenun onlar için ne korku vardır ne de üzüntü Evet peygamberlerin ayetleri açıklamasından sonra, onlara tabi olup ittika eden, şirkten ve haramlardan sakınan ve kendini ıslah eden insanlara korku da yoktur, üzüntü de, diyor Cenab-ı Hak. Her türlü korkularımızı ve üzüntülerimizi e, gidereceğini vaat ediyor. E, evet, ahirette esas olmak üzere korkunun ve üzüntüsüz bir hayatın esas ahirette olduğunu kabul etmekle birlikte, dünyada da gerçek anlamda e, iman, salih amel, ittika ne yapar? İnsanları e, korkusuz ve e, üzüntüsüz bir hayata, mutlu bir, e, huzurlu bir hayata yönlendirir, e, götürür. Evet, e, hüzün, İstenmeyen bir durumun başa gelmesinden veya geçmişteki bir kayıptan duyulan kedere, üzüntüye denilir. Dolayısıyla müminler streslerden, bunalımlardan yer yer şikayet ediyor. Çal hastalıklı bir çal. Zalim ve kafirlerin bu tür hastalıklı virüsleri manevi olarak da diğer insanlara bulaşıyor. Ama gerçekten biz iman ve salih amel gibi dinamiklere yapışmış olsak, korkusuz ve üzüntüsüz, mutlu ve mutmain bir hayat yaşayacağız. Allah'ın vaadi gereği. Evet, başımıza gelen hastalık, fakirlik, sevdiklerimizin ölümü gibi musibetler birer imtihan olduğu için bunlara sabır gösteririz ve gereğinden fazla ya da gerçek anlamda üzülmeyiz. Kadere iman da bu üzüntülere en güzel frendir. Dünyevi anlamda ve salih amele yöneltmeyen, yani faydası değil psikolojik zararları olan üzüntü, can sıkıntısı, gönül daralması için dinin nice ibadetlerden tutun, diğer iman esasları ve ahlaki öğütleri ciddi manada o tür problemlere giden yolu tıkayacak birer e, önemli hususlardır. Söz gelimi bir e, hadis-i şerif şöyledir. Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz o, pardon ayet kelime kerime e, önce hadis dedim, hadisi az sonra söyleyeyim yüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce biz bir kitapta yazmış olmayalım. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunu Allah elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah'ın size verdiği nimetlerle şımarmasınız, şımarmayasınız diye açıklıyor. Hadit 22-23 Peygamberimizin işte bu üzüntüyle alakalı bir tavsiyesi şöyledir. Ben bir söz biliyorum ki Üzüntüye düşen onu söylerse Allah bu üzüntüyü giderir. O da kardeşim Yunus'un sözüdür. Der Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Çünkü yani en büyük üzüntüden birini o ölüm tehlikesiyle balığın karnında yaşadı Yunus Aleyhisselam. Yani sizi bir, herhangi birimizi bir balık yutsa ve o balığın zindan gibi karnında asitlerle ee, onun midesinde yaşamış olsak, e, bu herhalde bir e, hapishanedeki tecrit odasından e, tek kişilik hücreden çok daha berbat bir yerdir. Kimsenin denemek isteyeceğini zannetmiyorum. Evet, böyle bir e, balığın karnındaki bir insanın çektiği sıkıntıyı, üzüntüyü değerlendirelim ve. İşte o üzüntüyü gideren Allah bir dua neticesinde bu üzüntüyü giderdi. Tabi Yunus Aleyhisselam'ın durumu neydi? Bugün ülkeyi, ülkeyi iyi niyetlerle terk edip başka ülkelere faydası olsun diye gidenlerin kulakları çınlasın. Yunus Aleyhisselam'da ciddi manada ibretler vardır. Yunus Aleyhisselam gönderildiği Ninova'da İslam'ı tebliğ etti, davet etti insanlara yıllarca. Ve kimse onun sözüne ne yapmadı? Değer vermedi, iman etmedi kavim. Yani yıllar geçti böyle. Sonra Yunus dedi ki, ya bu insanlara dini anlattım, artık yoruldum biraz da 3-5 gün gezeyim, deniz kenarında tatil yapayım demedi tabii. Ya ne dedi? Bunlar bu kadar benim davetime, tebliğime muhatap oldular, hidayet aramadılar, Müslüman olmadılar. Öyleyse, öyleyse bir başka topluma gideyim, onların hidayetine sebep olmaya çalışayım. Onları anlatayım, belki onlar yola gelir. Kötü bir şey var mı burada? Yok. Eyvallah. Yani toplumu hidayete erecek bir adım atmıyor. E bu toplum adam olmaz. Öyleyse başka bir topluma İslam'ı anlatayım. Belki onlar hidayete gelir diyor. Bu niyetle Ninova'yı terk ediyor. Sen misin Allah'tan izin almadan kendi kavmini davet ve tebliğ etmek zorunda olduğun, imtihan alanı olan ülkeni terk etmek denize atılıyor. Efendim orada bir balığın midesinde ne yapıyor? Zaman geçiriyor. Büyük ihtimalle Yunus balığıdır o. Çok sevimli olması da bir peygamberi canlı olarak midesinde misafir etmesinden kaynaklanır. Niye Yunus demişler, başka bir isim vermemişler o balığa? Ben zannediyorum ki bir yerde okumadım ama Yunus balığını taşıdığı için, şey Yunus Aleyhisselam'ı taşıdığı için adına Yunus demişler. Ve o yüzden de bir nesi var? Ee, sevimli ve e, cana yakınlığı, insani bir şeyi var, e, ülfeti var. Evet. Evet, neyse bir balığın karnında uzunca zaman geçiriyor. Bu yaptığının imani bir suç olduğunu vurgulayarak e, önce iman tazeliyor. Yunus Aleyhisselam yaptığı suç neydi? Evet, ne için? Evet, başka kalma niye gidiyordu? Onların hidayetine sebep olayım diye. Ama cephesini terk etmişti, gönderildiği kavmi bırakmıştı, sonuna kadar direnmemişti. Yani sabırsızlık göstermişti. Burada cihat yok, burada faaliyet yok, burada hidayet yok deyi vermişti. Ama tarihler öyle yazar, ayette geçmediği halde. Yunus Aleyhisselam bir taraftan kavmini terk ediyor, bir taraftan da kavmin ileri gelenleri toplanmış, karar veriyorlar. Diyorlar ki, ya bugüne kadar dinlemedik Yunus'u, bak o bizim iyiliğimiz için istiyor, gelin yanın, gidelim Yunus'a, iman ettiğimizi söyleyelim. Yani Yunus bir taraftan bu kavim adam olmaz Bunlar mümin olmuyorlar diye kavmi terk ediyor. Kavmi de öteki taraftan ondan habersiz o yola çıkmış. Onlar da yarın gidelim de Yunus'a iman ettiğimizi bildirelim diye karar veriyorlar. Yani neyin ne zaman olacağını bilemezsiniz. Hidayetin ne zaman geleceğini. Ve Allah'ın azap hükmü sadece Yunus kavmi için. Ne yapılıyor? Erteleniyor. Çünkü peygamber daha önce terk etmiş ve kavim mümkün tevbe etmiş, iman edecek. Ve Yunus'un bu yaptığı suç imani bir suç olarak kendisine öyle geldiğinden dolayı tevbesine, tevhid kelimesini yenilerek, yineleyerek başlıyor. La ilahe illa ente Subhaneke inni kuntu min zalimin. <gülüyor> la ilaha illa ent. Ey Allah'ım senden başka ilah yoktur. Yani la ilaha illallah. Inni kuntu minaz zalimin ben zalimlerden oldum. Niye? Ne yaptı da zalimlerden oldu? Niye ne yaptı da tevhide zarar verdiği anlayışına gitti? izinsiz olarak kendi hidayetleri için hayat boyu mücadele etmesi gereken kavmini terk etti. Başka bir kavmi kendi kavmine tercih etti. İşte bu sözü söylersek, üzüntülerden salim olacağımızı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ne diyor? Ee, müjdeliyor. Evet. Bu La ilahe illa ente subhaneke ee, Enbiya suresinin ee, 87. ayetidir. Evet. Dolayısıyla imtihan olduğu yerlerdeki cihadını, davet ve tebliğini Yarıda bırakıp da başka ülkelere gitmek yunus gibi olmaktır. Kalem suresinde daha ikinci surede velatekün kesahibel hud balık sahibi gibi yunus gibi olma der ee, Allahü Teala. Biz buralarda imtihan olduk oluyoruz, buralarda dünyaya geldik ve buralarda e, cihadımızı davet ve tebliğimizin en güzel şekilde yerine getirmek. Tabi burayı fethettiğimizde, burada cihadı tamamladığımızda halka halka bunu bütün dünyaya yaymaya çalışmak zorundayız. Yoksa burada olmadı atla öteki tarafa, orada olmadı öteki taraf. Dünyayı karıştırmaya gitmek ve faydası olamayacağı yerlerde insanların kendini kandırması, ilahi rızaya uygun olmasa gerektir. Evet. Yine hüznün gitmesi konusunda Allah Resulü şöyle bir dua öğretir. Olay geri planına sararsak. Bir gün Allah Resulü mescide girdi. Ensardan Ebu Ümame'yi üzgün bir şekilde gördü. Sebebini sorduğunda Üzüntü ve borçlardan dolayı e, böyle zor durumu yaşadığını, üzüntüsünün daha çok borçlara dayalı olduğunu e, öğrendi. Peygamberimiz şu teklifi yaptı. Sana söylediğin takdirde Yüce Allah'ın üzüntünü gidereceği, borçlarını ödeme imkanı vereceği bir söz öğreteyim mi? Ebu İmame Sevinç içinde tabii ya Resulallah, öğret deyince, Efendimiz şöyle buyurdu. Öyleyse sabah akşam şu duayı yap. Allahümme inni auzu bike minel hemmi vel huzn ve minel cübni vel buhl ve minel aczi vel kesel ve min galebeti deyni ve kahri rical. Böyle dua et. Yani Allah'ım üzüntü ve kederden sana sığınıyorum. Korkaklıktan, cimrilikten, acizlikten, tembellikten, borçların beni tümüyle kuşatmasından, ee, insanların kahrına uğramaktan sana sığınıyorum diye dua etti. Ebu İmame diyor, bu tavsiyeyi ve duayı yapmaya başladım. Allah üzüntülerimi giderdi, borçlarımı da ödeme imkanı verdi. Ebu Davud'un rivayetidir. Tabi bu arada vurgulamak lazım ki dua sadece dille olmaz. Ee, duanın anlamlarını gönülden kabul etmek, ihlasla bunun dillendirilmesi Duanın her şeyden önce fiille, eylemle de yapılması, sebeplerine yapışılması gerekir. Söz gelimi benim karnımı doyur diyerek, elini ekmeğe yemeye uzatmadan Allah'ın karnımızı doyurmasını istemek, Allah'ın koyduğu kurallarla alay etmek demektir. Bir taraftan yemek yeriz, bir taraftan da doyurma hissini Allah'ın vereceğinden dolayı onun doyurmasını isteriz. Ama fiili duamızı da yerine getiririz. Evet, hüzün konusunda diyeceğim bazı şeyler var. İsterseniz birkaç hususa daha temas edeyim. Olumsuz, olumsuz anlamdaki hüzün, başımıza gelen hastalık, fakirlik, sevdiklerimizin ölümü gibi musibetler birer imtihan olduğu için bunlara sabır gösteririz ve gereğinden fazla ya da gerçek anlamda üzülmeyiz, üzülmemeye çalışırız. Dünyevi anlamda ve salih amele yöneltmeyen, yani faydası değil, psikolojik zararları olan üzüntü, can sıkıntısı, gönül deralması için Peygamberimizin tavsiyesi yine şudur. Ben bir söz biliyorum ki diyor, hani demin okumuş olduğum hadisteki tavsiyeler gibi bir başka tavsiyede, devamlı istiğfar edenin her dünyevi üzüntüsünü Allah sevince dönüştürür, her zorluktan çıkış yolu verir, ummadığı yerden ona rızık kapıları açar. Yani üzüntülerimizin kaynağı günahlarımızdır. Dolayısıyla istiğfar etmek, hem kalbimizdeki o pislikleri silmektir, hem de huzurlu olmaya yönelmektir. Zaten bir mümin işlediği günahlardan dolayı sıkıntı duyar, vicdanı sızlar, fıtratı onu rahatsız eder. E, psikolojik sıkıntıların önemli bir kesimi de işlediğimiz günahlar yüzündendir. Evet, aslında ne varlığa gerçek anlamda sevinmeli, ne de yokluk ve zorluklara gerçek anlamda üzülmeli. Bunların tümü sonunda kazanma veya kaybetme olan, bir sınavdır, bir sorumluluğu olan birer emanettir. Mülkü Allah dilediğine verir, dilediğinden de dilediğinde dilediği kadarını çekip alır. Mülk onundur. O yüzden varlık ve imkanlarda, yokluk ve zorluklarda birer imtihandan ibarettir. Bunlara ne çok sevinmek ne de çokça üzülmek e, akıl kârıdır. Kişi hidayet, hidayet üzere ise kendisinin Allah için yaşadığını e, bilecektir. Ve dönüşün ancak ona olduğunu unutmadan tüm zorluklara, musibetlere sabredecektir. Malum Allahü Teala sizi biraz korkuyla, biraz açlıkla, meyvelerden ve nefislerden azaltmayla imtihan edeceğiz. Sen sabredenleri müjdele der. Evet. Yoldan çıkanların sonu, Tükenmeyen üzüntülerle uçurumlara cehennem çukurlarına yuvarlanmaktır. Beden aracını kullanmak hulavuzuna yani Kur'an'a uyarak bizi çok sevdiği için kaza yapmamızı istemeyen zatın yol gösteren kurallarına ve yoldaki işaretlerine göre kullanıp hedefe ulaşarak yolculuğu tamamlamaktır doğru olan. Dünya malıyla sarhoş, kalabalık yolda hız sınırını aşma, kurallara riayet etmemek gibi Ehliyetsiz şoförlerin toslayacağı birer kaza yapacağı durumlar gibi bizim de başımıza gelen bu tür üzüntü verici hususlar çoğunlukla kendi ellerimizle yaptıklarımızdandır. Birkaç dakika yalancı zevk ve sonra sonsuz üzüntüler genellikle yolda hız sınırını önemsemeyen insanlar içindir. Veya hangi yoldan gideceğini iyi bilmeyen, yolunu şaşıran insanlar içindir. İman edip salih amel işleyenlere Rabbim Allah'tır deyip hedefini şaşırmadan istikamet üzere dosdoğru gidenlere ise korku ve üzüntünün olmadığı Kur'an'da ifade edilir. Evet, Aslında üzüntü de mutlulukta biraz bulaşıcıdır. Üzüntülü insanlarla beraber olursanız size de öyle bulaşır. Huzurlu, mutlu, Allah'a güzel kulluk yapan insanlarla beraber olursanız huzur ve mutluluk da size bulaşır. Üzüntüsünü belli etmeyen onu yarı yarıya mağlup etmiştir. Soyulduğu halde gülen adam aslında hırsızın malını çalmıştır. Boş yere üzülen insan ise kendi kendini soymuş gibidir arkasından sevineceğimiz bir üzüntü, sonunda üzüleceğimiz bir sevinçten tabii ki daha iyidir. Evet. Allah'la geçmeyen her saniye dünya ve ahirette sonsuz hüzünlere sebep olur. Allah'la beraber olmak lazım ki üzüntü üzüntü ve hüzünün olmadığı bir hayatı yaşamış olalım. Dünyada eğer üzüntülerle imtihan olsak bile üzüntüsüz bir aleme ancak iman ve salih amel neticesinde ulaşacağımızı unutmayalım. Evet bir iki ayet daha okuyalım inşallah. Ve lüzen kazzabu bi ayatina ve stekberu anha ülayik ashabul nahr hum fiha khalidun. Ve lüzen kazzabu ayetlerimizi yalanlayanlar, وَاَسْتَكْبَرُوا اَنْهَا ve ondan e, istikbar eden, büyüklük taslayan, müstekbirlik yapanlar, اُلَٰيْكَ ashabınlar, onlar ateş ashabıdır. Cehennemle arkadaştır onlar. Cehennemin yaranıdır. هُمْ ف۪يهَا Onlar orada ebedi kalırlar. Kimler? Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve kibirlilik taslayanlar. Evet, Allah'ın ayetlerini yalanlamak değişik şekillerde olur. Sadece kafirlerin yaptığı bir şey olmaktan öte, müminim diyen, Müslüman olduğunu iddia eden nice insan da, Allah'ın ayetlerini değişik şekillerde yalanlama cüretini yapma durumundalar maalesef. Söz gelimi tamam doğru, haklısın Allah'ın ayetlerini okudun ama ama diyerek onları boşa çıkartan bir sürü gerekçeler ileri sürmek, Allah'ın ayetlerini yok saymak, boşa çıkartmak, yalanlamak gibidir. Yani onların ayetlerin o Kur'an'ın, şeriatın Devri geçti. O eskidenmiş. Ayet okuyorsunuz. O eskidenmiş diyor. Bunu tarihselciler de modern ifadelerle söylüyorlar. Ee, yer yerde Kuranda Kur'an ayetlerinden nesih olduğunu ifade edenler de bu ayetlerin hükmü geçersiz diye söylemiş oluyorlar. O yüzden Allah'ın ayetlerinin yalanman, yalanlanmaması için her tarihte, her zaman için her insan açısından o ayetlerin uygulanması gerektiği şartlar oluştuysa, o ayetlerle muhatap olanların o ayetlerle mükellef olduğunu bilmeleri gerekir. Yani ayetleri yalanlamak, bu ayeti kabul etmiyorum, inkar ediyorum demekle olduğu gibi aynı zamanda bu ayet bugün için yaşanmaz. Bu ayetin e, devri geçti gibi anlayışlarla da söz konusudur. Ya da e, işte bugün zaten devletimiz e, yapılacakları yapıyor. E, yavaş yavaş da ötekiler de gelecek deyip Kur'an ayetlerinin hakim olmasını önemsemeyen e, onun bir e, <gülüyor> devlet nizamı olarak ilahi ahkamın tatbik edilmemesinden rahatsızlık duymayan tam tersine Allah'ın ayetlerinin uygulanmayacağı bir sistemi her şeyle desteklemek de ayetleri yalanlamak kategorisine Allah'u alem girebilir. Kibirlilik taslamak büyüklük taslamak ayetleri inkarın yalanlamanın önemli bir sebebidir. Şeytanın küfre girmesi, kibirlenmesi sebebiyledir. iledir. Vestekbera vekâne minel kâfirin Müstekbirlik yaptı ve ne yaptı? Kafirlerden oldu. O suçu işledi, sonra kibirlilik tasladı ve kafirlerden oldu. Kafirlerin temel özelliği büyüklük taslamaktır, kibirliliktir. Kimde bu özellik varsa, Küfre çok yakın durumdadır. Evet, e, sonra femen azlamam immen iftira Allahi keziben evkezme bir ayati. Allah'a yalan olarak iftirada bulunan ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? diyor. En büyük zalim Allah'ın ne yapan? Allah'a yalan isnat eden, ona iftira atan, ayetlerini de yalanlayan kimsedir. Ülayke <gülüyor> yenaluhum nasibuhum minel kitap. Onlara kitaptan, onlara kaderden nasipleri vardır. Ne kadar rızıkları varsa, ne kadar nefes alacak durumları varsa onu yaşarlar. Ama hatta izaca etum rusuluna yetevaffevnehum ee, ama ölüm melekleri bizim elçilerimiz ona vefat ettirmek için geldiklerinde kalu derler ki eyne mâ küntüm ted'ûne min dûn Allah'la beraber veya Allah'tan ayrı olarak dua ettiğiniz yalvardığınız kimseler nerede? Kurtarsınlar bakalım seni. Ee, şimdi ölüyorsun. Haydi bakalım derler. Kalu derler ki o iftira atanlar zulme gidenler dallu anna bizden ne yaptılar? saptılar, gittiler. Yani bizi yapayalnız bıraktılar. ve şehidu ala enfusihim kendi nefislerine şahit olurlar ki ennehum kanu kafirin kendileri kafirlerden olduklarına dair şahitlik yaparlar. Evet. Demek ki Allah'ın dinini Yalanlayan ayetlerini yalanlayan veya Allah'a iftira atan, Allah'ın demediğini Allah böyle dedi diyen, Allah'ın razı olmadığı bir şey için Allah bundan razı olur diyen, Allah'ın sevmediğini Allah bunları sever diyen, değişik şekillerde Allah'a iftira atan kimselerin durumu efendim nasipleri kadar yaşamak sonra. Melekler onların canını alırken işkenceyle almaları ve hadi bakalım Allah'ın dışında, Allah'la birlikte çağırdığınız o şeyler güçlü insanlar sizi gelsin kurtarsın. Nerede onlar? Diyerek onlarla alay ederek onların canlarını alırlar. Ve onlar da kendileri kafir olduklarını ilan ederek şahitlik yaparak ne yaparlar ölürler. İki iki ayet daha okuyayım inşallah. Ondan sonra noktayı koyayım. Keledhulü fi ümemin kathalat min kablikum minel vel insi finnar. Allah onlara sizden önce geçmiş cin ve insan topluluklarıyla beraber Cehenneme ateşe girin dedi. Kullama dakhalat ummetun lanet uhtaha. Her ümmet cehenneme ateşe girdiğinde din kardeşlerine lanet eder. Hatta izattaruku fiha jami'a, qalet ukhrahum liulahum. Hatta orada hep beraber cehennemde toplandıklarında sonraki cehenneme girenler Sonradan gelen nesiller kendilerinden öncekilere derler ki: Rabbana ha ulayi adalluna, ey Rabbimiz, şunlar bizden önce yaşayan, bizim büyüklerimiz, abilerimiz, liderlerimiz, işte onlar bizi saptırdılar. Faatihim ada ben da'fen minenlar, ateşten iki misli azabı onlara ver. Bu büyüklerimiz, babalarımız, annelerimiz, liderlerimiz, abilerimiz, bizden öncekiler, bizim büyüklerimiz, onlar bizi saptırdıkları için cehennem azabından bize verdiğin azabın iki mislini onlara ver. Kâle li kullin da'fun velâkillâ ta'lemûn. Der ki Allah hepiniz için iki misli vardır ama siz bilmezsiniz. Ve kâlet u'lâhum li öncekiler sonrakilere de, sonrakiler için derler ki fema fema kana aleyna min fadl. sizin bizim üzerimize bir üstünlüğünüz faziletiniz yok siz de aynen bizim gibi e, Allah'ın ayetlerini terk ettiniz aynı e, suçları işlediniz fezukul azabe bima kuntum taksibun e, yaptığınızdan dolayı azabı siz de bizimle bizim gibi tadın Derler. Evet. Dolayısıyla ahirette birbirlerine düşen toplumlar, eskiler ve yeniler, öndekiler ve arkadakiler, taklit edilenler ve edenler, yönetenler ve yönetilenler, abiler ve kardeşleri, yolun önündekiler ve arkasındakiler, birbirlerini suçlayacaklar ve sonradan gelenler öndekilere İki misli azabın verilmesini isteyecekler. Halbuki onları desteklediler, onların izinden gittiler, onları büyük bildiler, onları örnek aldılar ee, ama birbirlerine lanet edecekler. <gülüyor> Ahiretteki bu kaosu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bugün e, Allah için olmayan dostluklar, Allah için olmayan e, işte e, işbirlikleri, yardımlar, Allah için olmayan, dünyevi çıkar için e, yerine getirilen ilişkiler e, ve birbirlerini takip etmeler, taklit etmeler, örnek almalar yarın bu hale getirecek insanları. Söz gelimi e, Atatürkçülere ölüm melekleri haydi gelsin de kurtarsın seni diyecek. <gülüyor> hani ona ne yapıyordun? Haftada iki defa en azından gidip e, onun huzurunda kıyama duruyordun. İbadet eder gibi saygı duruşunda bulunuyordun. E, Haydi bakalım gelsin seni ölümden kurtarsın. E, veya işte o tür e, insanların izinden gidenler bizi bunlar saptırdı. Bunlara iki misli azap ver diyecek. Kendisinin suçsuz olduğunu veya az suçlu olduğunu ifade edecek. Onlar da sizin bizden, bizim sizden bir farkımız yok. Ee, hepimiz aynı suçu işledik diyecekler. Ve Allah da e, hepsine birden iki misli azabı verecek. Ee, cehennem tablolarından bazı tablolar e, gündeme getiriliyor. Rabbim bizi bunlardan eylemesin inşallah. Dostumuzu, düşmanımızı iyi seçenlerden ee, Allah'ı tek dost kabul eden, Allah'ın dost kabul ettiklerini Sev dediklerini ancak seven e, insanlardan eylesin. Kimsenin dalaletine sebep olmamak, e, dalalettekileri de takip ve taklit etmemek e, olgunluğu lütfetsin inşallah. Evet. Araf suresinin e, 39. ayetine kadar işledik. İnşallah 40. ayetle birlikte önümüzdeki hafta devam edeceğiz.